Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çelenk. Açık Radyo'da hariçten sanat programındayız. Pandemiden bahsettiğimiz, iptal olan, kapanan projeler, proje mekanlarından, projelerden, ertelenen sergilerden, hatta 2021'e, 2022'ye ertelenen büyük ölçekli sanat projelerinden bahsettiğimiz, daha ziyade değişikliklerden, ertelemelerden ve sorunlardan bahsettiğimiz bir dönem, Içindeydik. Yaz böyle geçti özellikle oldukça da durgun geçtiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki sezon içinse heyecan verici projeler var. Harçtan sanat programının gündeminde bugün Felekşan Onar bir cam sanatçısı. Yurt dışında iki projesi birden 5 Eylül itibariyle açılıyor. Onu konuk etmek istiyorum. Bahsedeceğimiz ilk projesi Venedik'in uzun yıllardır devam etmekte olan Venice Glass Week olarak geçen cam haftası kapsamındaki projesi. Diğeri ise başka bir coğrafyaya uzanıyoruz ama hala Avrupa'dayız. Dresden'de yani Almanya'daki Stalische Kunstsammlungen'de. ...de gerçekleştireceği sergi ve sergiye paralel olarak da hayata geçecek olan yayın ve yayın tanıtımı. Birazdan hepsini gündeme getireceğiz ama Felekşen Hanım şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Yakın zamanda bu yurtdışında iki cam verici projeniz birden gündemdeyken sizin yapılan söyleşilerden birinde okudum. ''Cam yaratamıyor olsam kendimi anlayamam'' demişsiniz. Camla bir ifade aracı, bir Hı -hı. sanat olarak tanıştığınız nasıl başladığı, nasıl bir ilişkiniz var? Hı -hı. Hı -hı. Ee, çok teşekkür ederim Çelenk. Buradan da dinleyicilerime merhaba demek istiyorum. Ee, bu imkan için teşekkür ederim. Ee, camla benim tanışmam e, ilk olarak e, aktif şekilde camla çalışmam esasında lise dönemimde. Ee, İzmir Amerikan Lisesi'nde okudum ve sanat dersimiz vardı ki e, çok sürpriz bir şekilde sanat dersinde çok başarılı bir çocuk değildim. <gülüyor> Ta ki öğretmenimiz Aysel Hanım bir gün e, 20'ye 20, 2 milimlik bir çerçeve camıyla geldi ve dedi ki bu camı boyayacağız dedi. Ben size cam boyamayı öğreteceğim dedi. Bu dönem herhalde benim lise, iki, lise, üç olduğum bir dönem. Çok yoğun ders çalışıyoruz. Üniversite imtihanları, fizikler, matematikler falan yani öyle yoğun bir dönem. Akademik bir çocuğum. Ve ben bununla birlikte e, cam boyamaya başlamakla birlikte şunu fark ettim ki cam benim için meditatif bir süreç. Bunu yaptıkça ben benim daha iyi e, algılamam gelişiyor. E, matematik... Fizik, bütün bunlardaki çalışmalarım çok daha rahat oluyor. Ve kendime o dönemde bir düzen kurdum. Evimdeki yatak odası, çocukluk yatak odamın bir kısmını atölye haline getirdim. Ee, bir tarafta cam boyuyorum, dönüyorum ondan sonra ders çalışıyorum. <Gülüyor> Ve bunu böyle periyodik bir şekilde yapmaya başladım. Araya 15'er dakikalar koyaraktan falan. Ee, o zaman ben camla... E, tanıştım ve bunun benim için bir ifade şekli olduğunu esasında o noktada fark etmiştim. Fakat sonra hayat beni çok farklı yönlere götürdü. E, bazı kalıpların, bize verilen kalıpların e, belki doğrultusunda o bağlamda e, performanslar yapmaya başladım. İş kadını oldum. Çeşitli e, derneklerde Türkiye'yi temsil ederek işler yaptım filan falan. Ta ki tekrar e, camla buluşana kadar. Ve o buluşmamda farkına vardım ki esasında benim içimdeki hani 360 derecelik karmaşıklığı e, anlatabileceğim tek yöntem bu. E, Birçok seferinde e, şöyle veya böyle kafamda bir kavramsal bir hissiyat cama dönüşüyor. O dönüştükten sonra ben bunun hikayesini kaleme alabiliyorum. Yani esasında ben o hissiyatı dönüp direkt kaleme almaya çalışsam bunu yapamayacağım. Önce o yine bir fiziki bir parça haline geliyor. Ondan sonra tekrardan yazıya dönüşüyor. O bakımdan cam olmasaydı ben kendimi ifade edemezdim diyorum. O kadar da iyi ifade ediyorsunuz Hı. ki e, hani cam deyince akla gelen belki ilk... Yerlerden biri Murano, hı hı. Venedik'te hı hı. şüphesiz ve hı hı. oranın da düzenlenen prestijli Venice Glass Week biraz önce hı hı. gündeme getirdim. Yani oradaki cam haftasına yıllardır hı hı. sanatçı olarak davet ediliyorsunuz, Solo sergilemeler ya da grup hı hı. sergilemeler içinde hı hı. yer alıyorsunuz. Ee, biraz bize bahsedebilir misiniz? Yani Venedik ben sıklıkla gitme fırsatı bulduğum ağırlıklı olarak Venedik Sanat Bienniali'nden bazen Tasarım Bienniali'nden Film Festivali'nden, <Gülüyor> diğer festivallerden bahsettiğim bir yer. Hatta Sanat Bienniali ya da Tasarım Bienniali döneminde de cam ağırlıklı <Gülüyor> çok sayıda projede hayata geçer. <Gülüyor> Onu da biliyoruz ve Glass Week çok önemli. Yani <Gülüyor> Venedik için, İtalya için cam zaten <Gülüyor> <Gülüyor> hakikaten e, önemli ve siz gidip yıllarca Venedik'te birebir de <Gülüyor> <birebire> çalıştınız, bulundunuz. <Gülüyor> yani oraya dışarıdan davet edilen bir sanatçı da değilsiniz. Öyle evet. bir ilişkiniz de var. Oradaki hmm. üreticilerle çalıştığınız evet. orada ürettiğiniz birebir de. Bu Venice Glass Week'in hmm. önemi, içeriği hmm. nedir? Önceki hmm. katılımlarınız hmm. nasıldı ve bu yıl 5 Eylül ile 5-13 Eylül evet. tarihleri arasında normalde diyeceğim. Evet. Yani bu pandemi araya girmeseydi aslında tasarım bienneliyle eş zamanlı evet. olacaktı ama tasarım bienneli önümüzdeki yılı ertelemek evet. durumunda kaldılar. Öyle bir, evet. bir şey var. Ee, biraz bize bahsedebilir misiniz? Hem Venice Glass Week'ten hem de bu yıl ki oraya katılımınız. Evet. evet. Şimdi aynı dediğin gibi Çelenk cam tabi Venedik için çok çok önemli bir malzeme. E, fakat Birçok yerde camın yaşadığı problemi Venedik'te yaşıyor. Cam malzeme olarak e, dekoratif ve sanatsal anlamda bir çizginin arasında hep kayıyor. E, bunu tatbik eden insanlar da algılayan eden insanlar için de geçerli. E, Venedik'e hepimiz gidiyoruz sık sık ve görüyoruz. Orada yani sonunda turistik dükkanlarda bile mıncık mıncık mıncık bir milyon <gülüyor> cam var. Yani benim gibi cama aşık bir insan için bile bazen... Hani bunun da camdan yapılmasına gerek yoktur <gülüyor> e, parçaları mutlaka görüyorum. E, bununla birlikte e, Murano yüzyıllardır cam yapan bir adam e, ve cam sanatının ayakta olması, sağlam olması onların hayatlarına devam edebilmeleri için çok çok önemli bir şey. E Murano'da ve Venedik'te belki 7-8 tane dernek var camın üzerinde. E, kimisi belediyeyle bağlı, kimisi İtalya, işte o bölgeyle bağlı filan falan. Bütün bunlara rağmen e, istedikleri kadar e, Murano'daki cam sanatını ayakta tutamıyorlar. Bu sebeplerden dolayı işte bundan 4 sene evvel İtalyanlar için biraz zor bir hadise olmasına rağmen bu 8 tane dernek bir araya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ve diyorlar ki biz bir festival kıvamında uluslararası bir cam haftası yapalım. <gülüyor> ve bu cam haftasının ana amacı şu olsun uluslararası e, sanatçılar Murano'ya gelsin ve burada üretim yapsın. Bu, bu işin birinci şartı. E, yani üretimin orada yapılması bu şart. Bu şart olunca ne oluyor? Oradaki zanaatkar bizlerle çalışan zanaatkarlar sanatsal yorumları görebiliyor. Bunlardan örnekler alabiliyor ve sonunda bıcır bıcır aynı işte atçığı ki onu yapmak çok zor ben onu yapamam mesela. Hı hı. Ama bundan bin tane yapacağına belki onun da farklı yorumlarla bir şeyler yapabileceğini gösterebiliyoruz. Sanatçıyla zanaatkar aynen. ya da tasarımcıyla zanaatkar arasında bir iş veriliyor evet. doğuyor. Aynen, aynen öyle. Ee, bunun amacı özellikle amacı bu. Ee, bunun e, çok iyi bir şekilde organize edildiğini Yani hayretler içinde görüyorum. Başındaki direktör dört senedir bunu yapıyor. Ben Birinci sene açıkçası haberim olmadı. Hı hı. İkinci sene bizim sahayla birlikte yaptığımız seyahatlerde biz Menedik'te çok fazla vakit geçiriyoruz. Böyle bir sahadan arkadaşlarla kendi aramızda yaptığımız bir seyahatte farkına vardım ki böyle bir olay var. Ee, ve e, her e, değişik katılımlar mümkün konferans olarak, e, prezentasyon olarak, sergi olarak, bir aktivite olarak falan falan ve esasında ilk katılış katılışim benim için oldukça iddialı bir çalışma oldu, bir solo sergi olarak Hı? oldu e, hemen akademiyanın karşısında Palazzo Polignac'ta bir solo sergi. E, bu solo sergi için bana e, tek başıma bir space verildi ve burada istediğimi yapılabileceğini e, söylediler. E, evet ben bir parça İtalyanca konuşuyorum ama hem e, kendi konuştuğum İtalyanca ile hem oradaki çalışma şeklinin farklılıklarıyla nasıl yol alırım derken <gülüyor> e, bir e, bana şu anda artık bir proje direktörü haline gelen... Jordana Nacari ile tanıştım. Benim yaşlarımda doğma büyüme Muranolu. Sanatçı değil fakat cama aşık bir kadın. E, kendisi çok ciddi bir kolektör ve e, bu koleksiyonlarını e, sergilediği, sattığı da bir galerisi var. Hem contemporary sanatçıları yer veriyor hem de özellikle hani e, 20. yüzyıl <gülüyor> e, Murano camına. E, Jordana ile birlikte bu projeye el attık. Ee, benim ilk projem e, beni hemen e, yani camla e, tarihsel bir yolculuğa götürdü. Ben cam yapmaya başladığımdan, toplamaya başladığımdan beri bilirim ki e, Murano İstanbul arası çok ciddi yüzyıllarda devam eden bir sülkülasyon var. Tabii. Savaşlara rağmen, çekişmelere rağmen, bu Akdeniz'i paylaşamamaya rağmen sonunda cam bir köprü olmuş <Gülüyor> bu iki kültür <Gülüyor> arasında. Buna Bundan yola çıkaraktan ilk sergimde e, köprüler yapmaya karar ettim. E, 30'ar santim büyüklüğünde e, köprüler ve bunlardan da 41 tane. 41 benim için önemli bir rakam. E, kültürümüzde 41 kere çok var. E, sonuçta da serginin ismini 41 kere 41x olarak koydum. İlk sergilemede işte... 7-8 Murano'ya özel renk artı yine dünyanın herhangi birinde yapamayacağımız ve sadece Murano'da yapılan bazı teknikler ee, örneğin işte e, kuma kumda pişirme örneğin e, içine suya batırıp çıkartıp çatlaklar oluşturarak hmm, yapılan hı -hı. şeyler benim buradaki işte amacım biraz Glass Week'in amacına paralel olarak Murano cam yapılış tekniklerini dünyaya da tanıtmak Böyle bir sergilemeyi yaparken, böyle kuvvetli de bir tema varken sergilemeyi yapacağım yer Palazzo Polignan direktörü kişiyle birlikte bir konferansla bunu destekleyelim dedik. Osmanlı ile Venedik arasında camın üzerinden olan ilişkiyi o sene 7 tane İtalyan ve Türk katılımcının yer aldığı bir konferansla tartıştık, konuştuk. Ve özellikle de İtalyan tarihçiler için bunun çok da explore edilmemiş bir, çok da araştırılmamış bir hikaye olduğunun farkına vardık. Halbuki Venedik ile İstanbul arasındaki yani bu iki kadim liman kenti evet. arasındaki kültürel, tarihi, evet. politik, ticari işler evet. çok ele alınmıştır. Evet. Üzerine kitaplar yazılmıştır, evet. akademik alanda araştırılmıştır ama cam gibi birleştirici evet. ve ortak noktası olan, ortak geçmişi olan bir alan demek ki yeterince araştırılmamıştır. Aynen öyle. Bunun akabinde ikinci katılımda ben bir filmle katıldım. 7 dakikalık bir filmle. E, bu film de çok enteresan bir hikayeyi biraz, birazcık böyle masalsı bir hale getiren bir film oldu. Sokuldu Mehmet Paşa Camii ve onun 900 tane Murano yapılmış kandili. Hı hı. Bu benim için önemli bir hikaye. Çünkü Sokuldu Mehmet Paşa Venedik'le savaşa Kıbrıs'a yola çıkarırken aynı zamanda E, Baylo'ya yani İtalyan elçiye 900 tane kandili Murano'dan ısmarlıyor. <gülüyor> siparişi veriyor. Baylo bu siparişi çizerekten o evrağı da buldum yolluyor. Öbür taraftan Baylo tabii ki e, şey alınıyor. E, cezaevine götürülüyor. Evet Hans, istir alınıyor diye. Evet, Ama bir taraftan da çok arkadaş oldukları için... Haftada iki defa hamam izni var. <gülüyor> Falan. <gülüyor> Bunu böyle bir iz. Öğrenecek çok şeyimiz var o dönemlerden aynen, aslında. Aynen. Ee, böyle devam ederken bu sene e, pandemi e, su basmaları Venedik çok kötü bir evet, sene geçirdi. Evet. Unuturacaktım Ferekhan Hanım. Bir... Yani hmm. dünyada girizgahta onu ifade hmm. etmeye çalıştım. Pek çok Bu ölçekli festival, fuar, büyük ölçekli sergiler hepsi çok daha ileri tarihlere ertelendi. Tamamen iptal oldu bu yıl için. Önümüzdeki yıla ertelendi. Yani olimpiyatların, biennallerin bile ertelendiği bir dönemden geçiyoruz maalesef. Hemen Eylül başında... Almanya'da mesela Berlin-Bienneli'nin de yapıldığını evet. ya da Fransa'da manifestanın da yapıldığını evet. biliyorum. Ama e, görünen o ki hem Eylül başında hem Almanya'da evet. hem Venedik gibi evet. İtalya pandemiden çok etkilendi. Evet. Özellikle Kuzey İtalya Venedik'in de içinde olduğu bölge Böyle bir şey yapmaya Venedik-Bienneli bile ertelenmişken evet. cesaret etmeleri evet. e, beni şaşırtıyor. Aslında evet. sevindiriyor bir taraftan bir şeylerin evet. hayata geçmesi ama ne gibi tartışmalar yaşadınız orada? Evet. Ve hani festivalde bir takım değişiklikler oldu mu Glass Week'den? Evet. Şimdi Glass Week sonuçta bir haftalık bir <gülüyor> organizasyon. Yani Biennial'in süreci daha uzun olduğu <gülüyor> için onun iptali veya ileri atılışı söz konusu. Venedikler çok enteresan, çok savaşçı bir karakter. Orada yaşamaya, orada devam etmeye ve orayı, o süreci devam ettirmeye çok bağlı insanlar. Ben bunu her su sonra gördüm. Yani çoğumuzun pes edeceği yerde... Ee, onların artık geninde olan bir hadise var orada devam etmek ve burayı sürdürmek bu, bu bir bakıma hani bayraklarını devam ettirmek hı hı. gibi bir hadise bir çok daha komplike bir olay ama sonuçta bir bir haftalık bir serginin ser, e, e, yapılması e, her ne kadar zor da olsa mümkün olan bir şey olduğu için inanın hiç tereddüt bile etmediler tereddüt katılan sanatçılarda oldu benim göstermediğim hı hı hı. Yani geçen sene 150 tane aktivite varken belki bu sene 100 küsur aktivite hı. var. O şekilde bazı... Tam, müte, tam mütevazi evet. hale gelmiş oluyor. Evet, tam mütevazi. Sololar daha az, hı. onlar daha zor hadiseler. Ama onu e, tamamlamak için şimdi benim de yer aldığım bir Glass Hub var. Hı hı. E, hemen e, Palazzo Franketti'nin arkasında Palazzo Loredan çok güzel bir sergileme alanı. Burada 10 kadar sanatçı e, solo sergi gibi bir mekanları olacak. Burada sergileme imkanları olacak. Bize bu konuda destek veren e, lojistik bir ekip var. E, ben gitmek için çok gayret gösterdim. Ama m, ne yazık ki e, turist vizesiyle bu işi yapmam mümkün olmadığı <gülüyor> netleşti. Ama bu konuda hem proje direktörüm hem buradaki lojistik ekip bize bu desteği veriyor. Ve ben, ben gidemeyeceğimi tahmin etmeme rağmen... E, ...katılımımı teyit ettim. Çünkü ben cama destek vermeye... ...nerede olursa olsun... E, ...niyet etmiş bir insanım. E, yani Aqua Altadan sonra... Cam bas, e, su, ...su bastıktan bastırdı. sonra da... ...ilk aradığım insan... ...benim çalıştığım fırındı. E, ve o zaman dedim ki... ...biz bu fareleri yapmaya devam ediyoruz... ...sen ilk tekrar fırını yaktığın zaman... ...biz fareleri yapmaya devam edelim... Ee, bu şekilde buralara hayat. Fareler dediniz o zaman projeden evet. de bahsediyoruz. Köprüler Aynen. vardı. Fa şimdi evet. fareler var ve bu su baskınlarıyla Venedik'le de tabii çok alakalı. Aynen. Aynen. Şimdi esasında farelere ben bir seneye ver başladım. Yani köprüleri anlatırken konuşurken niye başladım? E Venedik demek fareler demek yani <gülüyor> gondollardan e, ve güzelliklerin dışında farelerle beraber bir yaşanan hayat var orada. E Benim çok vakit geçirdiğim New York, İstanbul ve Venedik farelerle insanların esasında beraber yaşadıkları ve belki iki tane pes etmeyen canlı cinsi bu büyük şehirlerde yaşaya. De çok sembolik yani evet. orada vebayı da temsil ediyor, baskınlarını evet. da temsil ediyor. Evet evet. Dedim ki bir de hayvan yapan bir resim sanatçısıyım. Hayvanlar da ilgimi çekiyor ama kedi köpek değil, böyle ender hayvanlar. Dedim ki bu senenin katılımlını ben farelerle yapayım. Ve bunu çalışmaya başladım. İşte bir janjanlı camları var. Ee, biraz farelerin e, derilerini tüylerini de anımsatan. Biraz onu da explore ederim bu çalışmanın içinde deneyimlerim diye düşündüm. Bunlara başlamışken esasında pandemi tam bunun üstüne hı hı. çok güzel bir hani bold hale getirdi. Yani <gülüyor> Kalınlaştığını uyguladı. İnsanların terk etmediği şehirler, e, şehirleşme, üst üste yaşam, e, bir bakıma istila etme, doğayı istila etmemiz. hani e, Bunların sonucunda yaşadığımız bir pandemi olayı var. E, niye fareler ve insanlar aynı şekilde hareket ediyor diye baktığımda tabii hepimizin bildiği bazı... Deneysel çalışmalarda farelerin kullanılma hikayesi hı hı. var. Bunları araştırmaya başladım. Bu deneysel çalışmalardan en büyük projenin ismi de ENCODE. ENCODE ismi oradan geliyor. Projenin adı o. Evet. Sizin evet. Aynen. Ee, yani farelerle insanlar arasında e, hareket etme şekli, düşünme şekli olarak tahminimizden çok daha fazla benzerlik olduğu için fareler kullanılıyor. E, o zaman hiçbir sürpriz değil ki. E, bizim bu şekildeki davranış şeklimiz de birbirine benziyor yani sonuçta <Gülüyor> Buna itafen e, fareleri yapmaya e, başladım. E, tabii benim gönlüm istiyordu ki ben, ben bu fareleri yüzlerce yapayım. Hı hı. E, ve sahiden bir binayı istila etsinler hı. falan tarzında. Yani benim için pandeminin belki bir dezavantajı daha az adette yaptım. Yine Ama, yine yapabilirsiniz. Evet. Nasıl olsa Murano'ya gidiyorsunuz orada çalıştığınız fırınlar içekler var. De önümüzdeki yıllarda ya da başka bir coğrafyada da olabilir. hani Metinlerinizde de geçiyor. Evet. New York, İstanbul evet. yani bu bu kentlerde de size evet. bağlantılı olduğunuz evet. hayatınızın bir kısmını evet. ya da çalışmalarınızı evet. sürdürdüğünüz kentlerde de farelerle ilişkiler evet. var. O yüzden çok önemli. Küçük bir araya gireyim. Ferekşan Onar'la birlikteyim radyosunu yeni açanlar için. Ferekşan Onar bir sanatçı. Cam üzerine konuşuyoruz. Ben programcınız Çelenk. Venedik'teki Glass Week'e katılımını konuştuktan sonra şimdi başka bir coğrafyaya kalan süremizde uzanmak istiyorum. Almanya'ya Dresden'e evet. gidiyoruz. Stadliche Kunsamlungen herhalde devlet koleksiyonu, sanat koleksiyonu anlamına geliyor. Orada da Glasswick'le aynı gün başlayan yine 5 Eylül'den bu sefer 16 Şubat 2021'e kadar süren yani Glass Week gibi adından da anlaşılacağı üzere bir haftalık bir festival değil, daha uzun soluklu bir sergi ve projeden bahsediyoruz. Üstelik onun kapsamında sizin e, kitabınızın tanıtımı da yapılacak. Yani okuyucuyla ilk kez buluşması da yapılacak. Buradaki üzerine çalıştığınız konu da çok enteresan. Hem Türkiye ile çok alakalı hem Almanya ile ve Almanya Türkiye arasında hmm. nasıl Venedik'le İstanbul'u belki hmm. can bir yerde birleştiriyorsa hmm. Almanya ile Türkiye'yi de sanki göç teması evet. birbirine bağlıyor evet. maalesef. maalesef. Bu sefer siz buna da bakan Perched adlı bir <gülüyor> proje üzerine çalışıyorsunuz. <gülüyor> Bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Ee, Perched benim kariyerimin bence bir dönüm noktası. Hani buradan nereye dönüyor bilmiyorum ama kesinlikle benim kariyerimde bir nokta. Eee 2016 senesinde e, daha evrede çalıştığım, e, hatta daha evvel sergilen sergilerim de olduğu Berlin'de tekrar çalışmak üzere e, yola çıktım. Kafamda çok soyut bir şekilde bir bir kuş teması vardı. Ama nasıl bir kuş, ne yapmak istiyorum, bunlardan çok çok emin değilim. O şekilde Berlin Berlin'e gittim. E, i̇şte diyorum ya cama dönüşene kadar bazen benim kafamda bir olay netleşmiyor. <gülüyor> Bunların netleştirmeye çalışırken uzun yürüyüşler yapıyorum. Yürüyüşlerimde devamlı şekilde geçtiğim bir Gesundbrünen istasyonu var Berlin'de. Bütün Türklerin buluştuğu, yani her ne sebeplese buluşup uzun müddet neden daha sonra hareket etmiyorlar. Ama bir buluşup böyle bir müddet bir karar veremiyorlar, bir hareket edemiyorlar, birini bekliyorlar. Böyle bir öbekleşiliyor oralarda filan falan. Ben bu yürüyüşleri yaparken hatırlarsanız yine aynı dönemde İstanbul'da Suriyeli multecelerin evet. yoğun olduğu bir dönemde ilk şeyde partide bu toplum topluluklar arasında benzer bakışlar benzer duruşlar bende çok ciddi bir hissiyatı kabarttı seneler önce okuduğum 2004'te yazılmış bir kitapmış. Birds Without Wings, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier'in Gözlerimde Yaşlarla okumuştum bu kitabı. Hikaye mübadelik e, hikayesi. E, i̇nanılmaz güzel kaleme alınmış. Ege'de geçiyor. Benim doğduğum, büyüdüğüm topraklarda ki benim doğduğum, büyüdüğüm yer Söke. Söke'de bir çay vardı. Çayın bu tarafı Rum'du, bu tarafı hı hı. Türktü. Evet ben o dönemde büyümedim ama... Ben İstanbul'a geldiğimde fark ettim ki benim Disa hanımda Türkçe'de olmayan kelimeler var, İstanbulluların anlamadığı. Yani bizim zaten hani İzmirlilerin yemek yapışından tutunduğu birçok şeyine kadar farklılıklar olduğunu artık bugün de biliyoruz. Bütün bunlar benim için de depresyondu. Berlin'deki Türkler, İstanbul'daki Suriyeliiler, benim 90'lı senelerde kendimin çok yoğun olmasından dolayı hayal meyal Yaşayabildiğim, istediğim Bosna'daki <gülüyor> e, facia e, diyeyim e, ve ona gösteremediğim reaksiyon. Yani o, o zaman o kadar yoğundum ki e, yeni bebeğim olmuştu, çok çalışıyordum falan. O böyle bir bir haber gibi geçti benim hayatımdan. Onun verdiği eziklik. Bütün bunlarla birlikte e, kanatları kapalı kuşlar yapmaya karar ettim. Nereye gideceklerini bilemeyen... E, takıldıkları yerlerde böyle geçici bir şekilde duran e, ve bunu Berlin'de çalışacağım ekibe anlattım. E, onlar bir benim şöyle bir huyumda vardır. E, cam benim için bir sonunda bir deneyim. Bugüne kadar yapmadığım bir teknik, bugüne kadar yapamadığım bir form <gülüyor> bir şey olsun. Bugüne kadar e, sıcak e, camı e, alçı kalıba üflememiştim. Ee, tamam dedik bu hani birkaç şey deneyelim bunda nasıl bir ifade alıyor onu özellikle istedim çünkü ilk yaptığım çamurdan yaptığım kuş benim kuşum onu ben formüle ettim onun üzerinden alçı kalıplarla çoğaltmalar yaptık ekip onun içine üfledi ee, bir bakıma hani en fazla forma müdahale edebildiğim çalışmalardan biri oldu bir bu ikincisi de alçı kalıbın cama verdiği tek, e, tuşe diyeyim Çok frajil bir his veriyor. Tam ifade etmek istediğim şekilde. Yapmaya başladıktan sonra tabii hikaye bambaşka bir hissiyat aldı. Bunu yaparken çalıştığım atölyenin sahibi, Berlin Glassworks'ın sahibi ne yaptığımı görünce hemen dedi, ben dedi Bergama Müzesi'ni arıyorum, oradaki Aleppo odasına bunu koymak. Halep odası. Evet. Halep odası. Yani bir sanatçı için herhalde bir şey çalışırken bunun sergilebileceği mekanın konuşuluyor olması büyük bir heyecan. <gülüyor> Halep Odası ilk sergilendiği yer. Akabinde Halep Odası'nda e, senelerdir restorasyon yapan e, Anke Şart dönüp bana Felekşan biliyor musun? Böyle bir şey buraya konulana kadar bizim bu kadar restorasyonumuzun kıymeti bilinemedi. Hadi gel sen bunu diğer başka Ee, Şam e, odalarında sergilemeye çalış demesiyle birlikte Victoria Albert şimdi de Dresden'deki Şam odasına gidiyor. Dresden'deki Şam odası çok enteresan bir yer. Ee, Şam'dan geldiğinden beri ayağa kaldırılamamış bir oda. İlk defa bu, bu tarihte ayağa kaldırılıyor. 97'den beri restorasyonu devam ediyor. ve Bu benim şansım ki e, benim çalışmam böyle bir zamana denk geldi. Onun için de sergilenecek. Bütün bunları da bir şekilde e, bu seyahati tamamlamak için diyeyim bütün bu hikayeyi bir kitaba dönüştürmek istedim. Sonuçta Louis de Bernier'in kitabı bana form olarak geri geldi. Bu form şimdi tekrardan bir kitap haline geliyor. Bu bakımdan da benim için e, bu 3-4 senelik e, seyahati tamamlayan bir nokta oluyor kitap. Harika. Felekşan'ın bize ayrılan sürenin sonuna geldik Aa, ama ayırık. çok iyi çok iyi toparladınız son yolu düşenler için Dresden'deki şam odasını ve Felekşan'ın e, oradaki çalışmasını görün diyorum. Felekşan Onar'la birlikteydik bugün Harici Tan Sanat programında. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harici Tan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.